535, numaralı konu, Hazreti Peygamberle ashabının şiddetli sıcağı rağmen seferde oruç tutmaları, evet, Ebu Derda şöyle anlatıyor, ben Hazreti Peygamberin bir seferdeyken oruç tuttuğunu gördüm, hava o kadar sıcaktı ki, sıcaklığın şiddetinden kişi elini başına koyardı, aramızda Peygamber ile Abdullah bin Revaha'dan başka oruçlu kimse yoktu.